Allah hepimize arınmayı nasip etsin. Şimşek gibi sırattan geçenlerden eylesin. Bugün bir rivayet okudum da sizlere paylaşarak derse başlayayım. Hepinize selamun aleyküm. aleyküm. aleyküm. Beni çok etkilediği için paylaşma ihtiyacı hissettim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Sırat'tan bir pasaj aktarıyor bize. Sırat köprüsünden mümin bir kul çok zor bir şekilde geçiyor. Allah Azze ve Celle kul diyor ki, Ya Rab, ben senin mümin bir kulunum. Neden bu, yani ibadetlerde gevşeklik de yapmadım, namazımı, orucumu, haccımı yani, bütün ibadetlerimi de tam yaptım. Ama neden bu sırattan geçmen bana çok zor oldu? Evet, sen ibadetlerini yapan birisiydin fakat istekli değildin, gevşek yapardın. İşte senin bu sırattan geçmen de o yüzden böyle oldu diyor. Allah ibadetlerde ihlaslı olanlardan eylesin bizlere ibadetlerde gevşeklik yapanlardan eylemez. Bakın bir amel sırattan yine geçiyor ama gerçekten meşakkatli geçiyor. Yani şimşek gibi geçen var, rüzgar gibi geçen var, o baftlara bir uzun bir var içindeki bu pasaj beni hakikaten çok etkiledi. Bunu sizinle paylaşayım dedim. Allah hepimize hayırlar. ver. Amin. Evet. Namazın Geçen hafta e, vakitlerimde kalmıştık. Doğru mu? Hakkınızı helal edin. Harun biraz daha asıl olduğu için diş çektirdi. Onun sohbeti bize geçti. İlmihal derslerine de devam edebiliriz çarşambaları. İman dersleri diyorsanız iman dersleri de yaparsınız. İlmihal'e devam mı edeyim? Yoksa Aleykümselam. Evet. Peki o zaman bugün ilk konumuz e, vakitleri öğrenince ne geliyor faruk Ezan okunma meselesi namazda. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın İslam'ı anlattığı, davet ettiği yıllarda kardeşlerim namaz Müslümanlara farz olmuştu ama Biliyorsunuz o günler din yeni tamamlanıyordu. Ve dinin yeni tamamlanması hasebiyle birçok hükümde bir ihtiyaca binayen çıkmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları namaza nasıl toplayalım diye ne yaptı? Düşünmeye başladılar. Hristiyanlar ne yapıyor? Çok, çok. Yahudiler bor öttürüyor. Mecusiler ateş yakıyor. İşte şunu yapsak Hristiyanlar yapıyor, bunu yapsak bunu yapıyor derken iki ya da üç tane sahabe rüya görüyor ve rüyasında bir melek ona ne yapıyor? Ezanın kelimelerini öğretiyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bilal'ı çağırıyor, ezanın kelimelerini öğreterek bir koca karnının yüksek damına Bilal çıkarak ne yapıyor? İlk ezanı okuyor. Ezan'ın kelimeleri nasıldı? Var mı bir yiğit? Böyle tekrarlayacak yavaş yavaş. Kalsın burada var der. Buyur. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, <gülüyor> Allahu Ekber. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en Muhammeden Resulullah, eşhedü en Muhammeden Resulullah. Hayyâ alef selâh, hayyâ alef salah, Hayyâ alef selâh, hayyâ alef selâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Biraz gâhmet gibi oldu ama olsun. Ezan, kelimeleri nedir? Böyledir ve ezan özel bir meseledir ki bir takım lafızları vardır. Dinimizin nedir? Emridir. Namazın girdiğine de nedir? bir. Hüccettir, işarettir. Müslümanlar namaza neyle toplanır? Ezan. Ezanla. Ve Allah razı olsun. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennette en uzun boylunuz müezzinlerinizin olmasını ne yapıyorum? Umuyorum diyor. Çünkü onlar ne yapıyorlar? Ezan okuyorlar. Bunun dışında ezanın yine insanlara kazandırdığı şeyler vardır. Nedir bunlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir seriyeye e, nasihat ederken ordu komutanına ne diyor? Bir kasabaya saldırmadan önce dinleyin. Eğer ezan sesi geliyorsa oraya ne yapmayın? Saldırmayın. Ezan sesinin geldiği yerde aynı zamanda ne yapıyor? Müslümanların diyarı olmuş oluyor. Ezan bir davettir. Bir çağrıdır. Ve akabinde de Müslümanları ne yapar? Namaza toplar. Eğer diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim bildiğimi bilseydiniz yani ezan dahaki hayrı bilmiş olsaydınız ezan ve kamette aranızda Kur'a çekmeden hiç kimse ezan ne yapamazdı? Okuyamazdı diyor. Bu da gösteriyor ki ezanın çok dinimizde neyi var? Önemli yeri vardır kardeşlerim. Ve ezan da Allah Azze ve Celle tarafından Müslümanların namazı için bir ibadet şekillerinden birisidir Resulüne emredilen. Allah Resulü ve Vesselam namaz vakti girince aranızdan biriniz size ezan okusun ve yaşça en büyüğünüzde size ne yapsın? İmam olsun demiştir. Evet. Ve ezan emir kifiyle gelmiştir. Terk edilemez kardeşlerim. Yani muhakkak ezanın ne yapılması okunması gerekir. Evet. Tabi bugün günümüzdeki gibi değil. Rast makamında, Hicaz makamında, bilmem ne makamında diye bir sürü okuma şekilleri var ama böyle yok. Cezimli okunur. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, yani durarak okunması gerekir. Ve en sade güzeli de budur. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ezanı ne yapmıştır? Müslümanlara bir, bir öğretmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzinlerinin sayacak olanı var mı? İki tane. Kim? Biri kim? Birisi Bilal. Birisi Ümmü Mektum. Birisi Birisi kim? Şey, şey, şey, çocukken, Allah Resulü Aleyhisselatü ona yakın küçük çocuklarla bir arada hasbihal ediyor ve onlara ezan öğretiyor. Sahabenin birisi diyor ki ben o zaman çocuktum Vallahi Allah hiç hoşlanmazdım diyor. Hiç sevmezdim diyor. Sırf diyor alay etmek kastıyla bir grup arkadaşlan birlikte o çocukların arasında biz de karıştık diyor. Ve onların diyor, aralarında söylediği sözlerle biz de kelimeleri söylenip eğleniyorduk diyor. Allah Resulü bana döndü ve senin sesin ne kadar güzel dedi diyor. Gel sana ezanın kelimelerini öğreteyim dedi diyor. Ve bana diyor tek tek ezanın lafızlarını öğretti. Ve seni gel diyor Mekke'ye müezzin yapayım dedi diyor Mekke'ye. Ben diyor, o kadar diyor, yüzü sevimli gelmeye başladı ki diyor, Ebu Mahzura'dır. Bu öbür mevzimi Allah Resulü Aleyhisselatü Ezanı bizzat Allah Resulü'nden öğrenmiş ve hidayete ermiştir. Ezan, bunun üçü tarafından insanlara ne yapılmıştır? Öğretilmiştir. Ezanın fazileti çoktur. Demin de dediğimiz gibi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, cennette diyor, en uzun boylu müezzinleriniz olacaktır diyor. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, sahrada olsun dağda bayırda olsun nerede olursanız olun namaz kılmadan önce muhakkak ne yapın ezan okuyun diyor. Oradaki diyor hayvanlar o çöp cinler kimler diyorsa duysun onlar size ne yapacak şahitlik yapacaktır. Ezanın Müslüman üzerinde büyük neyi vardır faydası vardır. Ezanın lafızları demin kardeşimizin de söylediği gibi dört kere Allahu Ekber, iki kere Eşveden La İlahe iki kere Eşveden Muhammeden Resulullah, sonra iki kere Hanya Aleyhisselah, iki kere Hanya Aleyhisselah, sonra iki kere Allahu Ekber, sonra La İlahe İllallah'tır. Ve dikkat ederseniz tam bir davettir. Tam bir tevhide nedir? Davettir. İçinde aynı zamanda namaza davettir ve namaza gelin ki nedir? Selah bulasınız ifadeleri vardır. Ve bunun yanına sabah namazına bir şey daha eklenmiştir. Nedir bu? evet o da namaz uykudan daha hayırlıdır. Lafzıdır. Esselatü hayrı minenne. Bu aynı zamanda namaza başlandığında da bir kamet adı alır kâhmet olduğu zaman nasıl yapılır? Ne eklenir, ne çıkarır? Kadı gâhmet salatı diye ne yapılır? İki kere eklenir. Onun dışında ezan, lafızları nedir? Aynıdır. Ama ne hikmetse aramızda kardeşler kâhmet getirilirken Allahu Ekber, Allahu Ekber eşeden la ilahe illallah, la Muhammeden Resulullah diye lafızlar hep teker teker zikredersiniz. Aslında sünnet olan ezanı olduğu gibi söylemek yani dörder olduğu gibi ve Kadık ahmet Salatı diye de iki kerede ne var? Eklemek vardır. Yani sünnet olan o da bu da. İkisi de sünnettir. İkisini de yapmanızda bir sakınca nedir? Yoktur. Ama ne hikmetse lafızları biz tek olarak hıfz etmişiz. Ama Bukhariye-Müslüme bakarsanız Allah Resulü bu kelimeleri bize teker teker ne yaptı? Öğretti de ama maalesef kitap okumadığımız için yani bilgi olarak değil de mesela bir çağrı filmiyle ezanı, çağrı filmiyle birçok şeyi gördüğümüz için bu da böyle görsel olarak girmiştir. İkisi de doğrudur. Yani lafızların hepsini tam olarak da ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Sünnettir. Bidat değildir. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ee, sabah namazının ezanında ise Peygamber aleyhisselamın şöyle bir uygulaması var. Ee, sabah iki ezan okunmuştur. Birisi Ümmü Mektum'un, birisi de Bilal'ın. Bu birincisi nedir? Sabah namazının vaktinin girdiğini, öbürü de namaza başlama saati. Yani imsak vaktinin girdiğini yani arada hazırlanın. Öbürü de namazın. Ama bugün maalesef bir ezan okunarak bu sünnet ne yapılmış? ihlal edilmiştir. Maalesef Allah tekrar onu bize nasip etsin. Ezanla kamet birbirinden nedir? Ayrıdır. Ezan ile kamet birbirinden nasıl ayrılır? Ezan okunduğunda sahabeler diyor ki biz ta falan yerdeki yere gider, kazaya hacette bulunur, tekrar gelir, abdestimizi alır, daha safa yani yeni düzülmeye başlardı diyor. Yani Peygamberimizin zamanında, Ali sallallahu aleyhi ve zamanında ezan okunduğu zaman aslında Müslümanlar namaza ne yapıyor? Hazırlanma. Yani kâmetle ezan arasında bayağı bir ne vardır vakit vardır. Ama günümüzde bu sünnet ne yapmış kalkmış? Halk. Yani bu sünnet mal yer yüzünü kastediyoruz. Ezan okunup da böyle camiye git ama bakarsın ya ikinci ya üçüncü safta adam ne zaman durmuş, ne zaman namaz başlamışlar anlayamazsın. Ama sünnet olan ezan okunduktan sonra git abdestini al, camiye ne yap? Git hala belki de. Namaza nedir? Başlanmamış olurdu. Doğru olan neydi? Buydu. Allah inşallah bu sünneti bize uygulamayı nasip etsin. Ezan Kamet arasında ne vardır? Dileyene iki rekat namaz vardır kardeşlerim. Nafiledir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ezan ile arasında iki rekat namaz vardır. Sonra duruyoruz. Ezamdan arasında arasındaki rekat namaz vardır. Sonra üç ya da dört kere tekrarladı, durdu. Sonra diyor ümmetine diyor, yani merhameti ile geldi, meşakkat vermekten korktu, dileyene dedi diyor. Çünkü vardır diye bıraksaydı ne olurdu? O muhakkak emir siidrasıyla gelirdi ki biz bunu ne yapamazdık, terk edemezdik, belki de bu bize ne yapacaktı, çok zor gelecekti. Ama dileyene demiştir. Bu da nedir? Her müslümana yapmak isterse güzel bir nedir? Sünnettir. Ezan okundurken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizler diyor ne yapın? Ezanın kelimelerini içinizden tekrar edin. Yani ezan okuyan müezzinin lafızlarını tekrar edin. Peki nasıl tekrarlıyorsunuz? Allahu Ekber, Allahu Ekber derken hep aynısını ama hayyâle selâh, hayyâle selâh dediğinde lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh diyorsunuz. Ezan bitince ne diyorsunuz? Allahümme rabbi hazi davetit damme ve selâtu'l gâime âti Muhammeden el vesilete vel fâdilete veb as-u makâmen mahmudelle zivâh. Şimdi Tirmizi'de ve İbn-i devamları geliyor, eklentileri geliyor, Allah vaadinden caymaz gibi. Bunlar uydurmadır. Ve kim doğru olan bu duayı okursa, vesile duasını, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, umarım ki diyor, bana makamı Mahmut verilecek. Umarım ki diyor, bu duayı okuyana şefaatim nail hayırlı olacaktır. Evet. Bu duayı herkesin okumasını, öğrenmesini tavsiye ederim. Ee, müezzinden alakalı bazı bilgiler var kardeşlerim. Şurada bir hadis daha var, onu nakledeyim, geçeyim. Ezan Kamet arasında yapılan dua reddolunmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Eğer Rabbinizden bir istediğiniz varsa, hayır namına, ezan ile arasını kollayın. Onda muhakkak Rabbinizden ne yapın? İsteyin. Evet. Müezzinin bazı nitelikleri vardır. Ezan okumakla Allah'ın rızası aranması ve buna karşılık bir ücret alınmaması gerekir. Osman Ebul As'tan gelen rivayette Ey Allah'ın Resulü beni kavmime imam tayin et dediğimde sen onların imamısın, onların en zayıflarına uy ve okuyacağı ezan için ücret almayacak da bir müezzin edin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Evet ezan okuyan insan ayakta kıbleye yönelik olmalıdır. İmam İbnül Münzir dedi ki ezanın ayakta okunmasının sünnettir. Sünnet olarak gelmiştir. Çünkü böylece ezanın işitilme boyutları daha ileriye ulaşır. Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzinleri ayakta ve kıbleye doğru ne yapar? Ezanlarını okurlardı. Evet Yine sünnet olan Hanyal-i Selah'da hanyal Selah dediğimde sol tarafa dönmekte nedir ezan okurken? Sünnettir. Evet. Yine Ebu Cuheyfe'den gelen rivayette ben Bilal'ı ezan okurken ağzını hem şu yanı yani sağa doğru hem sola doğru çevirdiğini ve iki parmağımla da kulaklarını böyle tıkadığını ne yaptım? gördüm diyor. Niye tıkıyor? He? İnsan şöyle kulağını tıkar da konuşursa bağıra bağıra konuşuyor biliyor musunuz? Mesela bugün birileri kulaklık alıyor işte Kur'an dinliyor diyelim zannedelim, müzikte diyelim. Bir şey sorduğun zaman ne yapar? Bağıra bağıra konuşuyor. Niye bağıra bağıra konuşuyor? Şu kulağındakini çıkarsana derler. Parnağını kapattığın zaman da sen sesini duymadığın için Duymak için daha da yüksek sesle konuşursun. İşte kulakları tıkadığında ezanda da sesimiz ne yapar? Çok gür çıkar. Kulakları tıkamak da sünnettir. Ezan ile Kamet arasındaki surenin miktarına baktığımızda namaz için hazırlanıp namaza gelecek kadar bir sure bırakılması gerekir ki bu da sünnettir kardeşlerim. Yine ezanla alakalı sünnetlere bakacağımız, bakacak olursak bir gün adamın birisi mescide geliyor. Bu arada da ezan okunuyor. Adam orada mescitte biriyle ya da bir işini görüyor. Tam dışarıya çıkıyor. Allah Resulü diyor ki ve sellem ezan okundu diyor. Yani ezan okundu. Namazı kılmadan çıkma. Bu adam diyor ki ben gider Kervanımın orada kılarım. Allah Resulü diyor ki kıl öyle git. Adam diyor ki ben orada kılarım. Adam çekiyor gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu Muhammed'e asi geldi. Muhammed'in indirdiğini reddetti diyor. Evet. Ve adam giderken de devesi ya da atının önüne bir yılan çıkıyor. Ürküyor. Adam düşüyor ve boynunu kırıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yerde ezan okunup namaz için Kamet getirilmişse oradan namaz kılmadan çıkmayın. Kim bunu yaparsa Muhammed'e indirileni inkel etmiş olur. Diyor. Dikkat edin. Bir mescide, bir camiye gitmişseniz, ezan okunmuşsa odan çıkmayın. Önce namazınızı kılın. İki eliniz kanda da olsa, önce buna ne yapın? Uyuyun. Bu ezanın ahkamındandır. Evet. Yine kardeşlerim, uyuyup kalmışsanız, bayılıp ayılmışsanız, unutmuşsanız, veyahut namazı cem yapıyorsanız, Bunların arasında muhakkak ezan ve kavmeti ne yapın? Getirin. Bu sünnettir. Evet. Bunu anladık mı? Ezan, mesela, ezan ne Yine ezan ve kavmet. Yaptın Evet. Ezanın meseleleri bunlar. Ezanla alakalı her namaz için bir ezan vardır namaz vakti geldiğinde muhakkak ezan okunması gerekir. Ezan okunduğunda ağır ağır okunur. Kamet geldiğinde ise ne yapılır? Hızlı hızlı okunur. Ve Kamet ne zaman okunur? İmam ayağa kalkmadan, minbere doğru gitmeden Kamet ne yapılmaz? Getirilmez. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yerinden kalkmıyor. Bilal Kamet getiriyor. İnsanlar da bir kargaşa içine geliyor. Allah Resulü ön tarafa geçemür, Bilal'a emredür. Bir daha beni ayağa kalkıp minbere geldiğimi görmeden kahmeti ne yapma Getirmez. Kahmet getiren şahıs imam yerini almadan kahmet ne yapmayacak, getirmeyecek. Sünnet olan da neymiş, buymuş. Yine e, Ebu ile gelen rivayette imam terimizin aktladığıdır kardeşlerim abdestli olandan başkası ezan okumasın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine kim ezanı okumuşsa Kamed'de ne alsın? O getirsin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ezanı sen, Kamed'i sen okuma. Ezanı sen okumuşsan Kamed'i de sen getir. Evet. Müezzin ezanda daha yetkili. İmam da Kamed'de daha yetkilidir diyor Ali vesselam. Evet. Evet. Bu ezanla alakalı mesele. Namazın sıhhatine girecek olursak kardeşlerim, önce vaktin girdiğini bileceğiz. Çünkü namaz, müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. O halde vakti girmeden bir namaz ne yapmaz? Sahih olmaz. Namazın vakti girecek ki bizler de ne yapacağız? Namazı kılacağız. İkincisi, namazın şartlarından birisi küçük veya büyük taharetten temiz olacağız. Çünkü ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bizlere May'de 6'da ve Nisa 43'te emrettiği gibi abdest almamızı emrediyor. Yine bedenin, namaz kılacağı elbisenin ve yerin temiz olması gerekir. Allah Azze ve Celle kalk elbisenin temizle ve Allah'ı ne yap? Tekbir et diyor. Namaz kılacak insanın da elbisesi ne yapacak? Temizleyecek. Kıldığı yeri de ne yapacak? Temizleyecek. <gülüyor> evet, burada... Ee, bilmeden, üzerinde necaset varsa bilmeden namaz kılınabilir mi? Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağının <gülüyor> ayakkabısının altında biliyorsunuz necasetin olduğunu Cibril geliyor, haber veriyor Ali Vesselam ne yapmıştır? Onu yere sürterek çıkarttıktan sonra izah etmiştir. Bu da gösteriyor ki bilerek harften üzerinde bir necaset varsa ne yapmalı? insan namaz kılamaz. Önce onu temizlemesi gerekir. Eğer namaz kılıyorsa, namaz kılarken onu fark ettiyse onu ne yapacak? Aynı çıkarabiliyorsa çıkarıp kenarıya atması, koyması gerekir gelen bir rivayette olduğu gibi. Yine namazın şartlarından birisi nedir? Avret mahalli ne yapılmalı? Örtülmeli. Yani namaz kılan birisi ee, çıplak olarak ne yapmamalı? Kılmamalı. Arkadaş tarif ediyor. Göbeklendiz kapağı. Yani haşamayla namaz mı kılmak istiyorsun? Yani? Onun demek istediği. Evet, On demek istemiş. Yani insan e, elbise giydiğinde ne yapacak? Avret mahalli gözükmeyecek. Dar olmayacak. Şeffaf ne yapmayacak? Olmayacak. Avret mahalleri örtülü bir şekilde olacak. Veyahut kadınsa Ebu Davut'ta gelen rivayette hayız gören bir kadın başına başörtü almadan ayağına etek giymeden namaz ne yapmasın? Kılmasın diyor. Kadın da ne yapacak? Üzerini örtmek gerekiyor. Evet bedenin de namaz kılacağı elbisenin de ve yerin de temiz olması gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ey Ademoğulları her mescitte zinetimizi alın buyurmaktadır. Çıplak olarak Beytullah'ı biliyorsunuz o zaman tavaf eden insanlar vardı ve diyorlardı ki burada utanma yok burada utanma yok diyorlardı. Düşünün şeytan insanları o kadar ifsad etmiş, o kadar aldatmış ki Kabe'yi hacca geliyorlar çırıl çıplak Kabe'yi tavaf ediyorlar ve tavaf ederlerken ne diyorlar? Burada utanma yok. Şeytan bu kadar ne yapmıştı? aldatmıştı. İşte Allah Azze ve Celle inanan mümin ve müminelere namaz kılacağınız zaman, ibadet edeceğiniz zaman, avret malinizi ne yaptın? Üzerinizi örtün, emrini indirmiştir. Müslümanların üzerini örtmesi gerekir evet. Ve uyluk neresi bilir misiniz? Aleyküm selam. Uyluk neresi? İşte. Uyup şu iç taraflardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uyluğun örtülmesini ne yapmıştır? Emretmiştir. Diz kapağından alt ve göbeğin üstünden tarafıdır. Uyluğu bir erken ne yapamaz? Açık kalamaz. Evet. Namaz kılarken nereye dönmemiz gerekiyor? <gülüyor> Nerede olursan ol yerini ne yap? Kabe'ye doğru dön. Güneşin doğduğu yere sol, baktığı yere sağ omuzunu verirsen yönün nedir? Kıble'dir diyor. Kıble'yi araştırıp bulmak her Müslüman üzerine nedir? Fazdır. Sahabeler diyor ki bir gündür hava kapalıydı. Ne kadar araştırdıysak yönümüzü ne yapamadık? Bulamadık. Ve kanaat ettiğimiz diyor bir yere döndük. Ben diyor kalbim kanaat etmedi diyor. İçime bir şüphe düştü. Yere diyor kumlara ayağımla şöyle bir ok çizdim ve diyor gün şeyin havanın açılmasını bekledim. Namazı kıldıktan sonra diyor hava birden açıverdi diyor. Bir de baktık ki diyor kıblenin tam tersine namaza durmuşuz. Gelip bunu diyor Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem'e söylediğimizde Allah'ın ve içi her taraftadır. Nereye dönerseniz orasıdır dedi diyor. Ama birincisi Müslüman'ın ne yapması? Araması gerekir. Nasıl arayacak? Helen'e 99 boncuğu alıp şöyle sallayıp orada nerede durursa orasıdır bile değil. Güneşin doğduğu ve battığı yeri ne yapacaksınız? Orayı bulacaksınız. Sofile böyle buluyormuş. Tespiyi sallıyormuş. Tespih böyle duruyormuş. Ondan sonra kıbleye doğru başlıyormuş. Sallanıyor. Yani saatler var ya onun gibi. Evet. Ama doğduğuyla baktığı yeri bulun ki herkes bunu rahatlıkla ne yapar? Bulur. Evet. Kıble de nedir? Bilmeyenin de kıbleyi ne yapması? Öğrenmesi gerekir. Ve Allah Azze ve Celle bunu bize ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Kıbleyle alakalı bir mesele daha var. Hatırlayacak olursanız. Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde nereye doğru namaz kılıyoruz arkadaşlar? Mescid-i Aptal. Evet, Kıblesi nereydi Müslümanların? Mescidi Aksıraydı. 16-17 ay oraya doğru ne yapılmıştır? Namaz kılınmıştır. Daha sonra Allah bir ayet indirmiş Azze ve Celle. Ne diyor? Bir senin gönlünde yatanı. Biz senin ikide bir başını göğe çevirdiğini görüyoruz. Artık seni hoşlanacağın bir kıbleye çevireceğiz. Nerede olursan ol, artık yönünü naz, mescidi aksadan, mescidi harama doğru dön. İşte biz bununla sana inananla inanmayanı, topuğun üzerinde geri dönenle dönmeyeni ayırt etmek için ne yaptık? Bir imtihan vesilesi kıldık diyor Allah Azze ve Celle. Bakara suresinde. Bu da nedir? Demek ki kıblede de ne yapılmış? Bir yön değişikliği olmuş. Mescidi Aksa'ya doğru dön emri Kur'an'da yoktur. Neyde var? Hadislerdedir. Mescide Aksa'dan Mescidi Haram'a dön emri de nedir? Kur'an'da sabittir. Sünneti vahiy kabul etmeyenlere de bu güzel bir nedir? Şamardır, tokattır. Çünkü sana inananla inanmayanı birbirinden ayırt edelim diyedir. Evet. Yine hadis-i şerifte doğu ile batı arası nedir? Kıble'dir diyor. Şimdi bazı camilerde 5 derece, 10 derece, 15 derece kayık gibi birçok hikayelere giriliyor, meselelere. Hadiste ne diyor? Doğu ile batı arası kıble'dir. kıble'dir. Bit. Yani bütün hataları bu Ne yapıyor? Kapıda veriyor. Dinimiz hiçbir şeyi ne yapmıyor, zorlaştırmıyor. Doğuyla bat arası neymiş? Kıble bitti. Doğuyla bat arasını tespit ettik mi? İşlem neymiş? Tamam. Yine kardeşlerim, e, kıble cihetinin dışında insan namaza durabilir mi? Evet. Binitli kılarsa, biniti nereye doğru giderse ne yapar? Evet. Namazını kılabilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam binitliyken devesinin üzerinde namaz kılar. Halbuki devesi kıble cihetinin tersine tarafına da gittiği olurdu diyor. Yine Terimizin'in naklettiği rivayette İbn-i de geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yağmurlu bir günde diyor. Devesinin üzerinde bize fazlamazı kıldırdı <gülüyor> ve devesi diyor kıbleciyetinden başka tarafa doğru dönmüştü diyor. Ha, dururken durabiliyorsun ama artık binit ne doğru e, hareket ederse binit üzerinde de kıbleye dönmek asıl ama dönemiyorsan bir nedir? Sıkıntı yok. Evet. Yine kardeşlerim Kıbleye dönmek fazla ama bunun dışında mezarlıkta e, namaz kılınmaz. Çöplükte namaz kılınmaz. Mezba olan yerde, hayvan kesilen yerde namaz kılınmaz. Yol ortasında namaz kılınmaz. Deve ağırında namaz kılınmaz. Su kenarındaki dinlenme yerinde namaz kılınmaz diyor. Evet, şimdi neden deve ağırlığında namaz kılınmaz diye Allah Resulü'ne soruyorlar. Aleyhissalatü vesselam e, koyun ağırlarında kılın ama deve ağırlarında ne yapmayın? Kılmayın çünkü onlar deve şeytandır yani ikincidir. Ona bir şey yapmışsanız sizi korumasız halde görür. O zaman ne yapar? Saldırır ve intikamını sizden ne yapar? Alır diyor. Bunun dışında çöplükte, mezbanede, Yol ortasında namaz kılmayın. Hatta biz faruklan ile şahidiz. Adamın birisi dört yıl ağzında namaz kılıyordu. Her yere bakıyor. Oradan da ara geliyor. Buradan da. Yani bunun aslı demek ki insanı ne yapıyor? Meşgul edecek şeyler oluyor. O anda bir korna çaldım adam hemen oyanıyor bakıyor. Bir de hamamlarda şeytanların bol olduğu yerler diyor. Buralarda namaz ne yapmayı? Kılmayın diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine kabirlere doğru ne yapmayın? Namaz kılmayın. Eğer e, cami, mesela camiler var, karşı yakada bir cami var kabristan'da. Burada namaz kılmaz, cenaze namazı kılınabilir. Oraya dek gelirseniz eğer şahit orada vakit namazı ne yapmayın? Kılmayın çünkü her tarafı mezardır. E, oralarda namaz ne yapmayın? kılmayındır. diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bazı camilerin de tam önünde neler var? Türbeler var. Türbelerde dikkat ederseniz tam kıble cihetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Selam türbele doğru, kabirlere doğru ne yapmayın, Namaz kılmayın diyor. İslam'da esas olan nedir? Hangisi önce yapılmışsa o esastır. Sonraki ne yapılır? Nakledilir. Eğer orada mezar varsa daha önce Mescidin yeri nakledilir. Eğer mescit önce yapılmışsa kabir ne yapınız nakledir. İkisine de saygı aynı cihettedir kardeşlerim. Kabirlere doğru kesinlikle namaz ne yapmayın, kılmayın diyor. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bilmez mescide geldiği zaman ayak kabısına baksın. Şayet ayak kabısında bir pislik veya bir necaset varsa onu silsin. Ya da temizleyip de namaz kılsın ama sakın camiye öyle girmeyin. Dayağı yersiniz. Evet. Bu tabi bu da unutulan sünnetlerden bir tanesi. <gülüyor> Yine kardeşlerim daha önce namazdayken e, ilk başlarda birisi diyor geldiğimiz selam verirdi. Biz aleyküm selam ve rahmetullah hoş geldin nasılsın iyi misin? Oturu muhabbet eder diyor. Namazda. Daha sonra diyor bu bize ne yaptı? Kaldırıldı. Namazda namazdan başka meşguliyet yoktur ayeti indi de biz de sadece artık namaz kılmak kaldı. Namazda diyor eğer birisi size selam verirse nasıl alıyorsunuz? Dirsekten kalkıp iniyor. Veyahut imam eğer e, hata yapmışsa erkekler nedir? Şükran Allah, Allah. Subhanallah, erkeklerde el er çırpıyor. şekli. Kadınlar e, erkekler Sübhanallah. Erkekler de şey. Erkekler Sübhanallah, kadınlar da ne yapıyor? El çırparak, imamı ne yapıyor? Uyarıyor. Aklım şeye gitti. Bravadan Kadının Halleri diye bir kitap var. Erkekler de imamı diye ıslararak uyarır diye geçiyor da, ıslıkla. Ay hanlarda el çalarak e, uyarma vardır. Evet, kafamız ona gitti. Allah afretsin. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine selam verdiğinde birisi ne yapıyor? Elini kaldırıyor, indiriyor. Namazda yılan ve akrep gibi hayvanlar ne yapılabilir? Öldürülebilir. Bir gündür Allah Resulü namaz kıldırıyordu. Duvardan siyah bir yılan düştü diyor. Hemen sahabeler onu öldürmeye yürüdüler. Yine de bu arada bir deliye koydu, kaçtı gitti diyor. Ali Selam, Allah sizi onun şerinden, onu da sizin şerinizden korudur. Evet. Başka namazın önünde ne var? Namazda yürüme var. Sütlüye şimdi geliyoruz. Namazda yürüyebilirsiniz ama nereye kadar imamı geçmemek şartıyla, duvarı çıkmamak şartıyla, işe güce gitmemek şartıyla. Namazda süpreye doğru namaz kılarsınız. Eğer önünüz boşaldıysa süpre olacak kadar öne kadar gidebilir. O hal yan tarafa ne yapabilirsiniz? Gidebilirsiniz. Evet, namaza başlamak için bir de ne var kardeşlerim? Niyet getirmek gerekir değil mi? ama niyet almadan mı tekbir getiriyor? Kaşver. Kaşver. Dur şimdi. Toplumda niyete gelince nasıl alır diyor? İşte durdum divana, uydum Kurana, yönüm Kıble, Kıblem Kabe'ye karşı uydurdum falan namaza falan imama gibi. Böyle bir tekerleme yoktur. Namazda niyet nedir? Halbi bir olaydır. Bir insan namaza kalple niyet eder ve niyetini yapar. İşte öyle. Şey. Allahu Ekber deyip ne yapar? Namazına durur. Niyet kalbidir. Kesinlikle, e, dille değildir kardeşlerim. Evet, namazda e, bir sütre olayı vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılanın önünden geçen kimse bunun ne kadar günah olduğunu bilseydi, kendisi için 40 yıl beklemek, onun önünden geçmekten daha hayırlı olurdu demiştir. hari ve Müslüm'ün rivayet ettiği hadis. Bu da gösteriyor ki, bekleyeceğim. 40 yıl bekleyeceğim. bekleyeceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılan birinin önünden önce bize ne diyor? Geçmeyin. Birincisi bu bakın, yakalamanız gereken. İkincisi sütre olayını bilen sensin. O değil. O çünkü sütreyi bilmiş olsa sen o kadar ne yapmazsın? Ne Beklemezsin. Adam hemen arkaya kapının dibine geliyor. Her tarafa bakarak Allah'a ekber şöyle. Şimdi gel de geç. Nasıl geçersen geç. Arkasından da geçemiyorsun. Öyle bir şey koyup geçiyor mu? İşte o zaman yapabilirsin. İşte o bilmeyebiliyor. O zaman da arkamdan gelip yapışa ne koydun diye. Adamın da namazını istat edebilirsin. Demek ki sütre koymayan birisinin önünde ne yapmayacaksın? Geçmeyeceğim. Biriniz namaz kılacağı vakit devenin kaşı kadar da olsa yani şöyle bir yumruk gibi sütre koymadan ne yapmasın? Namaz kılmasın. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir küçük kargısı vardı kardeşlerim. Mızran bir küçüğü. O devamlı yanında gezerdi sefere çıktığında, namaza durduğunda önüne saplar, onu ne yapardı? Sütre edinirdi. Allah sütresi oydu. Sütre, cemaatle namaz kılındığında imamın sütresi cemaat içinde nedir? Geçerlidir. Eğer cemaatle namaz kılınıyorsa, imamın önünden geçme, nereden geçerse geç. Ama imamın önünden ne yapma? Geçme. Burada yasak olan, haram olan odur. Ama ferden bir namaz kılıyorsa birisi nafile olsun ferden onun önünden ne yapılmaz? Geçilmez. Eğer geçmeye çalışırsa birisi ne yapılır? Şöyle bir göğsüne bir vurulur. Hala geçiliyorsa onu güzelce bir döversin. Ebu Said, Said el-Hudri Allah kendisine rahmet etsin. Birisi önünden geçmeye çalışıyor göğsüne vuruyor. Adam hala geçmeye çalışıyor. Buna güzel bir dayak atıyor, gidiyor. O da Medine valisi Mervan'a şikayet ediyor. Mervan Ebu Said'i çağırıyor. Kardeşinin oğlunu niye dövdün? Ki Araplarda bu bir tabirdir. Ben diyor, dövmedim onu. Ben şeytan dövdüm diyor. Sen kardeşinin oğluna şeytan mı diyorsun? Ebu Said el-Hudri ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan işittim. Biriniz namaz kılarken sütrenin önünden birisi de geçmeye çalışsa onu ne yapın? Evet. Durdurun. Eğer hala durmayıp geçiyorsa ne dedinci bir? O şeytandır, o şeytandır. Öyle deme. Şimdi diyeceksin. Yok yani hala geçti, gidiyorsa beni tekrarlamadın mı? Tamam, tamam. O şeytandır. Tamam. Allah razı olsun. Hala geçmek giderse o bir şeytandır, onu dövündedir. Benim dövdüğüm bir şeytandır diyor. Demek ki güzel dövebiliyor. Evet. Bu da gösteriyor ki namaz kılanın önünden geçmek günahtır. Birisi de geçmeye çalışıyorsa onu ne yapacaksınız? Engelleyeceksiniz. Ve birisinin önünden sütre koymamışsa, siyah köpek, eşşek, hayırdı kadın geçiyorsa, onun namazda ne yaparmış? Bozulur. Bozulurmuş. Sahabe soruyor ya, e, e, yani niye siyah köpek? Yani o şeytandır. Ben senin sorduğunu ben de sordum. Siyah köpek nedir? Şeytandır demiştir. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim bir Müslüman namaza durmadan önce ne yapacak? Sütreye doğru namaz kılacak. Ve sütresiz namazını kılmayacak. Evet. Birisi geçmeye çalışırsa da onu ne yapacak? Engelleyecek. Evet kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Tabi namaz kılarken gücünüzün yettiğince önünden geçeni engellemeye çalışacaksınız. Gücünüzün yettiği deyip de güzel bir dayak yemeyin. iki milletin namazında ifsat etmeyin. Çünkü o adam bilmemiş olabilir. Gerçi Ebu Said-i -e dövdüğü de bilmiyordu da en azından öğrenmiş oldu. İşte ben Vallahi. Geçirip, şirin, <külüyor> durdu, hala, Vallahi. Yedim, manyak dedi? Vallahi ben bir kişiye <gülüyor> yaptım. Şimdiye kadar kendi namazım bozuldu. Gülmekten yıkıldı. Adam boşta bulundu. Çok korktu. Acayip korktu. Bizim Mustafa'nın komplesi gülmeye başladı. Yani şimdi engeller mi mi? ben de şaşırdım. Adam nasıl korktu? Ki? Yani adama davanca sıksam o kadar korkmacağı. O kadar korktu. Ben halbuki sütrenin oradayım. elim de uzun zaten. Geçirmem adamı. Şöyle tak deyince herif yelkenleri bırakıverdi. Saf sahip de benim. de yani bizim saf gitti yani. Ben de daim. Ne oldu şimdi? Bir sünneti yıkılayalım derken namazla gitti yani. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Adamı korkuturken dikkatli korkutmak gerekiyor. Evet, gücümüzün yettiğinde önünden geçeni engelleyeceğiz. Evet kardeşlerim, namazda bir de huşuya teşvik vardır. Çünkü Allah'ın huzurundayız. Allah'ın huzurunda olduğumuz için, kimin huzurunda durduğumuzu namazda ne yapmamız bilmemiz gerekir. Allah onlardan razı olsun, sahabenin kıldığı namaz, birçok örnekleri var hayatlarını okursanız, Hepsi sanki namaza, bu benim son namazım, sanki ben bundan bir daha yani dünyaya dönmeyeceğim gibi, yani cennet önünde, cehennem arkasında gibi, hep bu şekilde ne yapmışlardır? Namaza durmuşlardır. Böyle bir namaz kılan bir insanda da ihlas, huşu nedir? Zirvede olur. Allah bize de böyle namaz kılmayı nasip etsin. Yine Bukhari'den üstünde gelen rivayette kardeşlerim, Şöyle böğre elleri koyarak namaz kılmasına kapmıştır. Yasaklanmıştır. Belki biz kendi aramızda bunları görmüyoruz ama görülen yerler nedir? Vardır. Mesela malikiler nasıl durur biliyor musunuz? Şöyle bağlamazlar. Şöyle. Evet. nasıl durur? Onlar da böyle canı sıkıldım şöyle durabilir mi? Olabilir. Uzun namaz kıldığında elleri böyle ne yapıyor? Koymayı Yasaklıyor ki eller nedir? Göğsün üzerine bağlanır. Biraz sonra geleceğiz. Başka bağlanmış şekli de zaten yoktur. Ama bildiğim kadarıyla Maliki mezhebiyle Şia mezhebi ellerini kenarıya bıraktırlar. Böyle. Mabili. He? Böyle. Evet. evet. Elleri böyle koymayı ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Ve Ayşe annemizden gelen rivayette bunlar Yahudilerin nedir? fiilidir. Namazı ellerine ne yaparlar? Böğürlerine koyarlar diyor. Yine namazda huşu olması için bir sebep daha var. Nedir? Mesela en oburumuz kalsın mıydı? Yemek hazırsa yemekle namaz çakıştığında ne yapın? <gülüyor> Bak, sevim, obur ne diyor Ama Allah Resulü Vesselam ne yapardı? <gülüyor> İftarını bir iki hurmayla açar, namazını kılar ondan sonra oturur Ne yapardı? yerdi. Abur cubur yiğit de namazı ceme bırakmazdı. Evet. Başka kardeşlerim biriniz namazda kıyama kalktığı zaman alnındaki veya secde yerindeki çakıl taşlarını silmesin. Çünkü bu sırada rahmetle buluşur. Evet. Yine kardeşlerim namazda sağa sola ne yapmayın? Bakmayın. Asıl hırsız kimdir? namazdan çalandır. Namazda çalmak nasıl olur? Sağa sola bakmaktırdır. Ee, bari e, bunu farzdan yapmayın? Yapmayın. Bari bir defayı ne yapmayın? En azından geçirmeyindir. Biz buna güç geçiremeyiz diyorlar sahabeler. Ama nasıl sahabeler? Çocuklara namaz öğretiyor aleyhissalatü vesselam. Sağa sola bakmayın diyor. Onlar dedi ki biz buna güç yetiştiremiyoruz. O zaman diyor farzlarla ne yapmayın? Yapmayın. Tabi küçüğe söyleniyorsa büyük zaten alacağını ne yapar? Alır. Evet. Namazda sağa sola bakmaktan sakının çünkü bu helak olmaktır. Şayet mutlaka yapmanız gerekiyorsa bari nafilede de yapın. Evet. Yine kardeşlerim olur ki mesela kış ayındayız. İnsan rahatsız olabilir, balgamı olabilir, tükürme ihtiyacı olabilir. Gerçi buralara tüküremezsiniz, mahvedere sizin. Ama mescid kumluysa ne yapacaksınız? Kumlu. Daha sola tükürmeyin, ayağınızın altına tükürün ve orayı ne yapın? Daha sonra temizleyin, sürtün deyin. Fakat bizim buralar biliyorsunuz kumlu değil. İnşallah bir dahakine kumlu olur. Ayakkabıyla falan rahat oturursunuz yaparsınız. Veyahut da aleyhissalatü vesselam bir gün çok rahatsızlanıyor ve balgam geliyor sürekli. Enes diyor ki, şu yenlerinin arasına mendil koyuyor kardeşler. Balgam geldiğinde alır, kümkülüyor ve yenlerinin arasına tekrar ne yapıyor? Koyuyor. Bunu yapabilirsiniz. Bu da huşuya engel değildir. Evet, yine yemek hazırken namaz kılmayın dediğimiz gibi Büyük veya ufak aktif sıkıştırdığında namaza ne yapmayın? Durmayın. Durmayın. Buku uşuğu ne yapar? Bozar. Evet. Yine eslemek namazda şeytandandır. Diyor. Yani kendinizi engellemeye çalıştıkça ne yapın? Engelleyin. Bari yapamıyorsunuz elinizi ağzınıza ne yapın? Gücümüz yettiğince engellemeye çalışın diyor. Evet kardeşlerim. Bir de mescitler bölümü var ki, Allah hepinizi mescitleri imar etmeyi nasip etsin. Mescitlerin güzelce temizlenmesi, oraların kokulanması, oraların imar edilmesi olayı vardır ki, bu da nedir? Müslümanların görevidir. Hatta mescitte kandilleri dolduran, sağ solu temizleyen siyahi bir adam, bir rivayette de bir kadın ve hadidür. Aleyhissalatü Vesselam hasta inmiş o günle Ona bildirmiyorlar. 3-4 gün sonra bakıyor. Diyor ki falan nerede? Allah'ın Resulü vefat etti. Biz de cenaze namazını kıldık hemen. Defnettik. Seni rahatsız etmek istemedik. Sübhanallah diyor. O diyor mescidi temizler. Kandillerin yağını doldurur. Yani hiçbir ücret almada. Onun diyor bana kabrini gösteriyor. <gülüyor> Kıyabında ne yapıyor? Cenaze namazı kıldırıyor. Allah'ın mescitlerini müminlerden başka hiç kimse ne yapamaz? imar edemez, temizleyemez. Ve sizler de mescitleri ne yapacaksınız? Gördüğünüz yerleri tertemiz yapacaksınız ve oraları ne yapacaksınız? Kokulayacaksınız. Bakın devamlı türbelerin olduğu camileri ne yaparlar? Hep güzel kokular sıkarlar biliyor musunuz? Güzel koksun insanları oraya çekelim diye. Evet. Allah Yahudileri kahretsin. Peygamberlerin kabirlerini mescitlere çevirdiler. Sizler sakın böyle ne yapmayın? Olmayın. Onlar ne yapıyor? Ölen bir peygamberleri veya salih insanları olduğunda hemen kabirlerine türbeler yapıyorlar. Oraları ne yapıyorlar? Bayram yerine, karnaval yerine çeviriyorlar. Sizler sakın öyle yapmayın dedikleri, dediği halde ve vesselamın hem de lanet ettiği halde Bugün bakıyorsunuz Müslümanlar sanki bunu tam tersini demiş. Ben ölürsem hemen türbe yapın. Hemen burayı bayram yerine çevirin. Alın biri söylerse hemen türbe yerine çevirin gibi emretmiş gibi bugün nereye bakarsanız bakın. Hemen hemen Osmanlı'yı kastediyorum. Yapılan her caminin önünde bir türbeyi bir mezarı ne yapıyorsunuz? görebiliyorsunuz. Mescitlerin önünde kabir varsa, türbe varsa onlara doğru namaz ne yapılmaz? Kılınmaz ve yapmaymayacak. Bugün öyle ileriye gitmişler ki kardeşlerim, Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gidin. Orada Hacı Hasan Yahyalı Camii var. Caminin içine adam ölünce aynalı bir mezar yapmışlar. Tam işte şöyle ortayı düşünün mescidin tam ortasına. Yani onlar biraz daha ileriye gitmişler. Öne değil de caminin tam içine yapmışlar. Yani orayı bilmiyorum da işte bu Erbakan zamanında bu mahkemelere müritleriyle gelen böyle Hayserli Hacasan Efendi diyorlar ya onun müritlerinden birisi de Develili Hacamed Efendi'dir. Mustafa İslamoğlu'nun babasıdır. Sonra o kendini şeyh ilan etmiştir onun yerini falan filan. Evet. Kabirlere doğru namaz kılınmadığı gibi mescitlerin içine de kabir ne yapılmaz? Yapılmaz. Allah onlara ne yapsın? Lanet etsin diyor. Evet. Yine geçmişte mescitler öyle kullanılmış ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir esir yakaladığında nereye bağlardı? Evet. Mescidin direklerine bağlardı. Mescitte Nikah kıyılırdı, mescitte toplantı yapılırdı, mescitte itikafa girilirdi, mescitte her türlü olay ne yapılırdı? Savaş kararı alınırdı, bir şey bildirilirdi, mescitte her şey ne yapılırdı dinle alakalı konuşulurdu. Sadece dünyalık ve mala yani meseleler konuşulmazdı. Ama bugün mescitler bu noktada ne yaptı? Çıktı. Nereye gitti bu? Parlamentolar varken camiler kullanalım. Demokrasi varken değil mi? Evet. Yine birisi geliyor caminin içinde bir yitik arıyor. Allah Resulü ve vesselam o yitini bulamasın olmasın diye ona ne yapıyor? Beddua ediyor. Çünkü mescitler yitik arama mala yani konuşma yerleri nedir? Değildir diyor. Yine birisi mescitte bir yere ne yapıyor? Bevlediyor. diyor. Sahabeler onu ee, engellemeye çalışırken ve vesselam, bırakın adam işini görsün. Sonra bir kova su istiyor. Adamın devlettiği yere döküyor ve Bedevi'yi çağırıyor. Be adam, mescitler Allah'a sevde etmeyeli, Allah'ı zikretmeyeli. Anladın mı? Bedevi kafa salıyor, Anladım. Ashabına ne diyor? Kolaylaştırın, zorlaştırın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin. Demek ki mescitler kazaya hacet yeri de neymiş? Değil. Evet. Bunun dışında mescitte tükürmek hatadır. Cezası ise onu nedir? Gömmektir. Bir gün aleyhissalatü vesselam mescitte otururken birisi imamlık yapıp namaz kıldıracağında birisi balgam çıkarıyor ve kıbleye doğru ne yapıyor? tükürüyor. Aleyhisselatü Vesselam bir daha buna imanlık ne yapmayı yaptırmayın. Çünkü o kıbleye karşı nedir? Saygısızlık yaptı diyor. Kıbleye karşı tükürülmeyi ne yapmıştır? Yasaklanmıştır. Bari tükürecekseniz yani hiç kaçamıyorsanız ayağınızın altına demiştir. Evet. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben Mescitleri süslemekle emrolunmadım demiştir. Ama maalesef bugün mescitler ne hale gelmiş? Tamamen süsler haline gelmiştir. Ve öyle olmuştur ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zaman gelecek ki diyor, mescitlerin dışı ve içi tamamen süslenecek, kenarları aynı kubbeler gibi olacak Oraya gelen cemaatta ihlas huşu diye hiçbir şey ne yapamacak Olmayacak. Aynı safa duracaklar ama kalpleri tamamen birbirine zıt olacak ve mescitten çıktıklarında namazdan hepsinin kalbi ayrı yerlere ne yapacak? Gidecektir. Ve yine mescidlerle alakalı gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir mescide geldiğinizde oturacaksanız iki rekat namaz kılmadan ne yapmayın? Ne yapmayın? oturmayın demiştir. Evet, inşallah öbür dersimizde namazın kılınışına pikleyelim. Allah Azze ve Celle anlattığımız doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Paneke Allahumma, bıhame, la ilahe illa ve